kitab Melahim Hadislerine Yaklaşım Metodu Başyazı Hamd, gayb ve şehadet ilminin yegane sahibi, güzel isimlerin ve güce sıfatların sahibi Rabbimize olsun. Salat ve selam tebliğ ve tebiğin vazifesini en güzel şekilde yerine getiren ümmetini gecesi dahi gündüz gibi aydınlık olan bir yol üzere terk eden Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem olsun. İnsanoğlu belli bir fıtrat üzere yaratılmıştır. Bu fıtratın en belirgin özelliklerinden biri insanın geleceğe dair olan merakıdır. Bilgisi sınırlı ve perdeli olan insan, işlerin akıbetini, olayların hakikatini kavramak için çoğu zaman Rabbinin sınırlarını aşmış, kendisi için perdelenmiş bilgiye elde ettiği takdirde tabiatında var olan üstünlük duygusunu tatmin edeceğini zannetmiştir. Bu meraka birinci dereceden dünyanın akıbeti ve ahir zamanda yaşanacak hadiseler dahildir i̇bn Haldun mukaddimesinde bu noktaya şöyle işaret eder. Bil ki insan nefsinin özelliklerinden biri, işlerin sonucunu ve meydana gelecek hayat, ölüm, hayır ve şerre dair şeyleri bilme arzusudur. Özellikle de dünyanın ne kadar ömrünün kaldığı, devletlerin müddet ve dereceleri gibi umumi hadiseler bu kapsamdadır. Bunları bilmek insanın üzerine yaratıldığı tabiatıdır. Bundan dolayı çoğu insanın rüyada bu tarz şeylere vakıf olmak istediklerini görüyoruz. Yöneticilerin bu bilgiler için kahinlere başvuruyor olduğu da malumdur. Şehirlerde bazı sınıfların insanların bu bilgiye olan hırsını bildiklerinden bunu meslek haline getirdikleri ve bu yolla para kazandıkları da bir gerçektir. Hemen her peygamberin ahir zamanda bir takım olayların yaşanacağını kıyametten önce bazı alametlerin zuhur edeceğini haber vermesi, bu meraka dini bir veçek katmış, merakın meşrulaşmasını sağlamıştır. Hiçbir peygamber yoktur ki mutlaka ümmetini tek gözlü yalancıdan, deccalden sakındırmamış olsun. Ben de sizleri onun fitnesinden sakındırıyorum. Buhari, Müslim İnsanın bu tabiatı dinin haberlerine uygunluk arz edince insanlar ahir zamanla ilgili haberlere daha fazla eğilip yöneldiler. Bu da her meselede olduğu gibi ifrat, tefrit ve vasat yol izleyenlerin ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Bazı insanlar bu meraklarını gidermek için kehanet ve gaybı taşlama boyutuna taşırken kimisi yanlışlara tepki olarak ahir zamana dair rivayetleri toptan reddetti. Şüphe yoktur ki zamanlar içinde Resullerin haber verdiği alametlere en çok uyan, içinde bulunduğumuz zamandır. Asrımızda insanların merakı daha da artmış, meseleye olan ilgi fazlalaşmıştır. Bu sayımızda bu konuyu irdelemenin faydalı olacağına kanaat ettik hadis literatürümüze fiten ve melahim hadisleri olarak giren, kıyamet öncesi vuku bulacak hadislere yaklaşımda nasıl bir metot izleneceğine dair Kur'an ve sünnetten naslarla ışık tutmak istedik. 1. Allah'ın bildirdiği kadarıyla Resuller gaybtan haber verirler. İslam inancının temel taşlarından biri gayb bilmini yalnızca Allah'ın elinde bulundurduğudur. De ki, Göklerde ve yerde gaybı Allah'tan başka bilen yoktur. Ne zaman deriltileceklerini de bilmezler. Neml suresi 65. ayet Geçmiş ya da gelecekle alakalı olması fark etmez, insanların şahit olmadıkları her bilgi bu kapsamdadır. Ve insanın elinde semavi bir ilim olmadan bunlara dair konuşması, haddini aşması, ilahi sırlara müdahale etmesidir. Ancak Allah, Resullerinden dilediğine, dilediği oranda gaybın bilgisini vahyetmiştir. Gaybı bilen O'dur. Gayb bilgisini kimseye göstermez, ancak razı olduğu Resul'e gösterir. Cin Suresi 26 ve 27. Ayetler Allah sizi gayba muttaki kılacak değildir, fakat Allah Resullerinden dilediğini seçer. Ali İmran Suresi 179. Ayet Bu ayetlerden anlıyoruz ki Allah Allahu ve Teala, Resullerini gayb konusunda bilgilendirebilir. Bunun Kur'an'da pratik örnekleri vardır. Örneğin İsa aleyhisselam kavmine şöyle demiştir. Ben evlerinizde yediğiniz ve biriktirdiğiniz şeyleri size haber veririm. Ali İmran Suresi 49. Ayet Burada özellikle dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Hiç kimse Resuller de dahil başlangıç olarak gayb bilgisini bilemezler. Bu bilgiye istedikleri zaman erişme imkanları da yoktur. Resullerinden dilediğini seçip dilediği kadar gayb bilgisini verecek olan alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Kur'an-ı Kerim'de uzunca anlatılan Musa ve Hıdır aleyhi musselam kıssası bu kaidenin delilidir. Geçmişin gayb kapsamında olduğuna dair delil, Rabbimiz geçmiş ümmetlerin kısalarına aktardıktan sonra bu sana vahyettiğimiz gaybın haberlerindendir. Bundan önce ne sen ne de kavmin bunları bilirdiniz. Hud suresi 49. ayet buyurmasıdır. Musa Hıdır'dan daha değerli olmasına rağmen Allah işlerin akıbetini ona değil Hıdır'a bindirmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu hakikate işaret etmiştir. De ki, Allah'ın dilemesi dışında kendim için yarardan ve zarardan hiçbir şeye malik değilim. Eğer gaybı bile bilseydim, muhakkak hayırdan yaptıklarımı arttırırdım ve bana bir kötülük dokunmazdı. Ben iman eden bir topluluk için bir uyarıcı ve müjde vericiden başkası değilim. Araf suresi 188. ayet bu kaidemizde şunu anlıyoruz. Ahir zaman hadislerinin 1400 yıl önce söylendiğini, gaybı yalnızca Allah'ın bileceği için Resulün sallallahu aleyhi ve sellem bunları bildirmesinin mümkün olmadığını, bunların sonradan uydurulduğunu dillendiren ve bunu da Kur'an'a dayandıran anlayış problemlidir. Aynı şekilde birçok ayette kıyametin ansızın kopacağını, ancak hadislerin anlattığı şartlar vuku bulduğu takdirde, bunun ansızın olmayacağı, bilakis insanların alametlerinden ve gelişinden haberdar olacağı bir şeyin vuku bulacağı tezi de problem Bu tez, her ne kadar Kur'an'ın bir ayetine esas alıp, hadislerin bu ayete zıt olduğunu iddia etse de, bu parçacı yaklaşımın kendisi Kur'an'a aykırıdır. Çünkü kıyametin ansızın kopacağını bildiren de, onun bir takım şartlarının olacağını söyleyen de Kur'an'ın sahibi olan Allah'tır. Artık onlar kıyamet saatinin kendilerine apansız gelmesinden başkasını mı gözlüyorlar? İşte onun işaretleri, alametleri gelmiştir. Fakat kendilerine geldikten sonra öğüt alıp düşünmeleri onlara neyi sağlar? Muhammed Suresi 18. Ayet Kıyametin ansızın kopacak olmasına dair ayetleri Muhammed Suresinde zikrettiğimiz ayetle beraber ele aldığımızda, Farklı şekillerde izah yapılabilir. Kur'an'a bir bütün olarak yaklaşan, Kur'ancılık adına Kur'an'ı parçalamanın, Kur'an'ın anlaşılmasına engel olduğuna inanan alimler konuyu şu vecihlerle izah etmişlerdir. A. Hadislerde belirtildiği gibi kıyametten önce bir rüzgar esecek ve müminler vefat edecektir. Yeryüzünde Allah diyecek kimse kalmayıncaya, yani yeryüzünün en şerli insanları kalınca kıyamet kopacaktır. Bu insanlar Allah'a ve Resulüne inanmadıklarından, kıyametin alametlerinden haberdar olmadıkları gibi haberdar olanlardan da bunlara inanmayanlar olacaktır. Buna binaen kıyamet kafirler için ansızın kopacaktır. B- Kıyametin ansızın kopması hiç beklenmedik bir zamanda kopmasıdır. Nitekim İmam Buhari ve İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Alışveriş yapmak için elbiselerini açmış iki insan alışverişlerini yapamadan kıyamet kopacak. Süt sağmış kişi onu içemeden kıyamet kopacak. Yiyeceğini ağzına doğru götüren onu ağzına ulaştırmadan kıyamet kopacak. Buradan anlıyoruz ki insanlar dünyaya dalmış ve gaflet içindeyken kıyamet kopacaktır. Nitekim çoğu insan öleceğini bilir. Ancak ölümlerin çoğu onu yakinen bilmesine rağmen insan için ansızındır. Burada kastedilen kişinin vefatıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kişi öldüğümü kıyameti kopmuştur buyurmaktadır. 2. Gayba dair olan meselelerde asıl olan teslimiyettir. Yorum, Allah adına söz söyleme tehnikesini barındırır. Yukarıda izah ettiğimiz gibi, ahir zamana dair söylenmiş kıyamet alametleriyle alakalı hadisler, gayb kapsamındadır. Gayb ise içinde aklın payının olmadığı, teslimiyet üzere olması gereken bir alandır. Kur'an ve sünnetin naslarını kaba bir tasnifle iki kısma ayırabiliriz. Gaybi olan naslar, Allah'ın isim ve sıfatları, Melekler, kıyamet alametleri, kabir alemi, kıyamet sahneleri, cennet ve cehennemi anlatan naslar bu kapsamda değerlendirilir. Ahkama dair olan naslar, ibadetler veya muamelat cinsinden olan tüm naslar bu kapsamdadır. Birinci gruba dahil olan naslarda yorum olmaz. Çünkü yorum aklın amelidir. Gayb ise mutlak teslimiyetin cari olduğu, Akla buna binaen de yoruma asla mahal olmayan bir alandır. Burada Müslümanın vazifesi sadece tasdik edip teslim olmak ve haber verilenin muhakkak surette vuku bulacağına inanmaktır. Bu sahaya dahil olan naslarda yoruma kaçmak, Allah'ın hakkında delil indirmediği bir alanda konuşma ve Allah adına bilgisizce söz söyleme tehnikesini içinde barındırır. De ki, Rabbim ancak gizli olsun, açık olsun bütün hayasızlıkları, günah işlemeyi, haksız yere taşkınlık etmeyi, hakkında bir delil indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Araf Suresi 33. Ayet Bu ayette Allah subhanallahü ve Teala haram kıldıklarını sırayla zikretmiştir. En alttan üste doğru haramlar peş peşe zikredilmiştir. Bunların en çirkini ve Allah'ın yanında en şiddetlisi Allah adına bilmediklerini söylemektir. Çünkü Allah'ın haram kıldığı tüm kötülükler bundan neşet eder. İbni Kayyım Rahimehullah, İlamül Muvakki'nin girişinde ayeti bu şekilde tefsir etmiştir. İkinci gruba dahil olan naslardaysa asıl olan kulların ihtiyacıdır. Sayılı nas karşısında sınırsız vaka yaşanmaktadır. Ehliyet sahibi alimler bu nasları fık ederek, onlardan hüküm istinab edip bu naslar üzerinde içtihad ettikçe kulların ihtiyaçları görülecektir. Bundan dolayı bu naslar teslimiyetle beraber araştırmanın üzerinde düşünme ve fıkh etmenin mahallidir. Bu da şunu gerektirir. Ahir zaman fiten ve melahim hadislerine teslim olmalı ve onları yorumlama konusunda dikkatli olmalıyız. Gaybi olan meseleler yoruma kapalı olduğundan bu hadisler üzerine yorum faaliyeti teslimiyeti zedeleyip kişiyi haddi aşmaya sevk edebilir. Bu konuda aceleci davranmamak gerekir. Vakıada yaşanılan bazı hadiseler rivayetlerde zikredilen vakalara benzerlik arz edebilir her benzerlik fiten hadislerini vakaya indirgeyip ondan hüküm çıkarma zorunluluğu oluşturmaz. Bu yorumların insanları amele sevk ettiği ve taraf belirlemelerine sebebiyet verdiği bir gerçektir. Yanlış yorumlar ve hadisleri vakaya uyarlamada aceleci yaklaşımlar kişiyi itikadi ve ahlaki yanlışlıklara sevk edebilir. İslam, meselelere yaklaşırken aceleci davranmayı umumen zemmetmiş Hilm ve teenni ile hareket etmeyi ise övmüştür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisini ziyarete gelen Abdul Kayso heyetinden Eşec bin Abdul Kaysa şüphesiz sende Allah'ın sevdiği iki haslet vardır demiştir. Eşec radiyallahu anh bunların ne olduğunu sorunca hilm ve teenni aceleci olmama buyurmuştur. Yakın zamandan bu duruma verilecek bazı örnekler konunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Birkaç yıl önce bazıları Usame bin Ladin'i rahimehullah hadislerde zikredilen kahdaniye benzetmiş, kimi de hızını alamayıp onun mehdi olabileceğini iddia etmişti. Sahihinde varid olan bir hadiste insanları asasıyla sevk eden kâhtaniye gelmeden kıyamet kopmaz buyurulmaktadır. Ancak Kahtani'nin ne zaman geleceği rivayetlerde açık değildir. Bazı rivayetler onun Mehdi'den sonra geleceğini zikretmiştir. Bazısındaysa zaman zikredilmeden kıyametten önce geleceği söylenmiştir. Ancak gelinen noktada bu yorumların isabetli olmadığı, duygusal sahiplerle acele edildiği ve galiba dair konularda insanların yanlış yönlendirildiği anlaşılmıştır. Bu hadislerin Usame bin Nadine uyması onun derecesini yükseltmeyeceği gibi ona uymaması da onun değerinden bir şey eksiltmez. Müslüman, yorumlarla değil şer'i kaydelerle insanları sever, onlara tabi olur ya da onlara buz edip onlardan uzaklaşır. Bugün Şam hadisleri içinde benzer bir durum söz konusudur. Şam'ın faziletine dair varid olan hadisler malumdur. Bu hadisler hakkında hüsn zanda bulunup, dua mahiyetinde bu hadislerin bugün yaşayan Müslümanları kapsamasını dilemek normal, hatta normalin ötesinde hepimizin temennisidir. Ancak hadde aşıp birebir yorumlamalara girmek, bazı hadisleri aynen tatbik etmeye kalkmak, Nasların irşad ettiği metodun dışına çıkmaktır. Örneğin, birileri Şam'ın faziletine dair hadisleri direkt İslam devletine yorumlarken, bir başkası, yeminli İslam devleti düşmanı fitnelerin Irak'tan olacağı hadisiyle İslam devletini karalamaktadır. İki tarafta Allah Resulü'nün dilinden konuşmaktadır. Şam'ı öven de odur, sallallahu aleyhi ve sellem, fitnelerin Irak'tan çıkacağını söyleyende. Sorun, hadislerden lehine olanı yoruma tabi tutup kabullenmek, aleyhde olanı ise tevinle savuşturmaktır. İki yöntemde problem midir? İçinde acelecilik ve henüz Allah'ın ve Resulünün ne murad ettiği anlaşılmadan hadisleri vakaya tatbik etmektir. Şam'ın ve ehlinin faziletine dair hadisleri birebir, bir gruba tatbik edip ona katılmanın farziyetini iddia etmek yanlış olduğu gibi, fitnelerle alakalı hadisleri İslam için çalışan insanlara birebir tatbik edip, onlardan sakındırmak da yanlıştır. Bizler grupları ve Müslümanları akide, menhec ve salih amelleriyle değerlendirmek zorundayız. Gayba dair hadisleri baz alıp, gaybı taşlayarak değil, bu metotla ya birilerine zulmedip onların hakkını teslim etmeyecek ya da olduğundan büyük göstererek insanları yanıltma yanlışına düşeceğiz. Şu hadisler buna örnek verilebilir. Muhakkak ki sizler ileride ordular bulacaksınız. ''Bir ordu Şam'da, bir ordu Mısır'da, bir ordu Irak'ta ve bir ordu Yemen'de.'' buyurdu. Ashab, ''Ey Allah'ın Resulü, bizim için tercih et, hangisine katılalım?'' dediler. Resulullah da, ''Şam ordusuna katılın.'' buyurdu. Ashab bu defa, ''Ey Allah'ın Resulü, biz koyun sürüleri olan kimseleriz, Şam'a gitmeye güç yetiremeyiz.'' dediler. Resulullah da, ''Şam ordusuna katılmaya güç yetiremeyen kimse Yemen ordusuna katılsın.'' ''Şüphesiz Allah Şam'a ve ehline benim için kefil olmuştur.'' buyurdu. Allah'ım sağımıza ve müddümüze bereket ver, mübarek kıl. Mekke'mize ve Medine'mize bereket ver, mübarek kıl. Şam'ımıza ve Yemen'imize bereket ver, mübarek kıl diye dua etti. Toplulukta bulunan bir adam, ''Ey Allah'ın peygamberi, Irak'ımıza da dua et.'' dedi. Bunun üzerine Resulullah, şeytanın boynuzu orada ortaya çıkacak ve fitne orada yayılacaktır, buyurdu. 3. Sahih olan rivayetlere esas almak Dinin tüm konularında olduğu gibi, ahir zaman hadislerinde de sahih rivayetler esas alınmalıdır. Çünkü rivayetin üzerine amel bina edilmektedir. Amelden de öte, insanlar ahir zamanda yaşadıklarına inandıklarından yaygın olan hadislere göre konum belirlemekte, hadisleri esas alarak hareket etmektedirler. Özellikle fiten ve melahim babında daha çok dikkatli olunmalıdır. Hadis ilminin imamları ve ümmetin bütünlük içinde kabul ettiği hadis hafızları bu babın hadislerine hususen dikkat çekmişlerdir. İmam Ahmet Rahimehullah şöyle demiştir. Üç sınıf rivayetin aslı, isnadı yoktur. Tefsir, Megazi, Savaşlar ve Melahim, Ahir Zaman Hadisleri Alimler İmam Ahmed'in bu sözünü farklı şekillerde açıklamışlardır. Hatip el-Bağdadi Rahimehullah sözü aktardıktan sonra bundan kastedilen bu alanlarda hususi olarak yazılmış eserlerdir. Bu eserleri yazanların kötü halleri, eserleri nakledenlerin adaletsiz oluşları ve kısacıların eserleri naklederken rivayetlere ekleme yapmaları, eserlere güvenmemeye ve itibar edilmemesine sebep olmuştur. Melahim hadislerinin çoğu bu kapsamdadır. Onlardan çok azı müstesna, büyük kısmı, muttasıl, kopukluk olmaksızın Allah Resulüne ulaşmaz. İbni Teymiye Rahimehullah, çünkü umumen bu babın hadisleri mürseldir. Hafız İbni Hacer Rahimehullah, İmam Ahmed'in saydığı bu üç sınıfa fedail faziletler babı da eklenmelidir. Bu bablar zayıf ve uydurma hadislerin vadisidir. Buradan anlıyoruz ki kimi alimler bu sözü bu konuda yazılmış kitaplara hamle ederken kimisi de bu babın hadislerinin genelinin zayıf olarak varid olduğunu anlamışlardır. Her iki eğilimde sonucu değiştirmemektedir. Fiten ve melahim babında olan hadislerin naklinde dikkatli olmak esastır. Ayrıca bu babın hadislerini müstakin zikreden hadisçiler Bazen seçici davranmamış olabiliyorlar. Bunun en güzel örneği bu konuda müstakin eser yazan Nuaym bin Hammad'dır rahimehullah. Son dönemlerde özellikle İslam devletinin aleyhine olan hadisleri kullananların Nuaym bin Hammad'ın kitabından çokça nakin yaptığını görüyoruz. Öyle ki bu rivayetler üzerinden karşılıklı tartışmalar icra ediliyor, ilmi olanlar ve olmayanlar atışmalar yapıyorlar. Bu kitabı kaynak olarak gösterenler genelde Nuaym bin Hammad, İmam Buhari'nin hocasıdır diyorlar. Adeta İmam Buhari'nin hocası olmasını kullandıkları hadislerin sıhhatine delil alıyorlar. Hadis ilmiyle ilgili olanların bildiği gibi İmam Buhari rahim ehullah, sahihini hocalarından aldığı yüzbinlerce hadise ayıkladıktan sonra oluşturmuştur. Demek ki İmam Buhari, kendisinden hadis aldığı hocalarının her ribayetini sahihine koymaya değer bulmamıştır. Her ne kadar sahihine almamış olması onları zayıf kabul ettiği anlamına gelmese de. Ayrıca alimler Nuaym bin Hamad'ın bu eseri hakkında özel beyanda bulunma gereği duymuşlardır. İmam Zehebi Rahimehullah şöyle demiştir. İlim taşıyıcılarının büyüklerindendir. Ancak gönül onun rivayetlerine meyletmez, mutmain olmaz. Hafız İbni Hacer Rahimehullah dedi ki, Nuaym bin Hamad'ın sıdkı ve adaleti sabit olmuştur. Lakin hadislerinde evham vardır. Başka bir yerde de şöyle der. Saduktur, çokça hata eder. Alimlerin onun hakkında sözleri çok incedir. O dinde imamdır. Hadis hususunda yalancı değildir. Ancak rivayetlerinde yanılma ve hata çoktur. Ki hatib Bağdadi Rahimehullah bu durumu şöyle izah etmiştir. Yahya onu yalancılıkla suçlamaz, hata ettiğini söylerdi. Burada özellikle altını çizmek istediğimiz bir konu vardır. Ümmetin sıhhatine icma ettiği hadisler, Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim'de bulunan hadislerdir. Bunun dışında ümmet arasında sünen kitapları olarak meşhur olan ve Sahiheyn beraber kütüb-i sitte olarak meşhur olan hadis kaynakları için Aynı şey geçerli değildir. Bunlar İmam Nesai'nin es el-Kübrası, İmam Tirmizi'nin Es-Süneni, İmam Ebu Davud'un Es-Süneni ve İmam İbni Mace'nin Sünenidir. Müslümanlar ahir zaman hadislerine yaklaşırken bu esasa dikkat etmeli hadisin meşhur kitaplardan birinde oluşunu sahih oluşuna derin almamalıdırlar. Bu ayrıcalık sadece İmam Buhari ve İmam Müslim'in sahihleri için geçerlidir. Maalesef Müslümanlarda gerek fiten hadisleri gerek başka konularda böylesi yanlış bir kanaat oluşmuştur. 4. Rivayetle rivayete dair yapılan yorumu birbirinden ayırmak. Müslümanlar için bağlayıcı olan Allah Resulü'nün sözleridir. Alimlerin o sözlere dair yorumları değil. Alimlerin içtihat ve yorumları nasların anlaşılmasına yardımcı olsa da nas'ın kendisi gibi bağlayıcı değildir. Bazen ahir zaman hadislerine yaklaşırken bu durum kayboluyor ve bir alimin rivayete dair yorumu nas olarak algılanabiliyor. İster geçmiş alimlerden isterse de muasır alimlerden olsun fark etmez. Her birinin bu hadislere yaptığı yorumlar en fazla içtihad olarak kabul edilebilir. Ve İslam tarihi boyunca yapılan yorumlara yanılma paylarını hesabaderek yaklaşılması gerekir. 5. Zaman ve mekan tahlidinden kaçınmak bazı hadisler yorumlanırken zamana dair nitelendirmeler yapıldığına şahit oluyoruz. Bu son derece yanlış ve sakıncalıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 1400 yıl önce ben ve kıyamet şu ikisi gibiyken gönderildim diyerek işaret parmağıyla orta parmağının arasını ayırmıştır. İki parmağın birbirine yakınlığı göz önünde bulundurulduğunda bu sahneye şahitlik eden biri Resulullah hayattayken kıyametin kopacağını düşünebilir. Ki bazı sahabeler Allah Resulü'nün bu ve benzeri sözlerinden böyle bir çıkarımda bulunmuşlardır. Ebu Zer radiyallahu anh ben yaşlılığıma ve zayıflığıma aldırış etmeden Meryem oğlu İsa ile karşılaşmayı umuyorum demiştir. Ancak bu hadisin üzerinden 14 asır geçmesine rağmen kıyamet kopmamıştır. Buradan anlıyoruz ki zamansal sınırlamalara gitmek, şu kadar zaman sonunda şu hadiseler yaşanacağını söylemek, gaybı taşlamakla beraber yaşanmış tecrübeye de aykırıdır. Buradan hareketle şu anda Şam hadisleri tahakkuk etmiştir. Yakında Mehdi'nin zuhuru ve buna bağlı olarak İsa'nın inmesi yakındır gibi çıkarımlar, bunların 10 yıl içinde gerçekleşeceği gibi iddialar maalesef son zamanlarda sıkça rastladığımız yanlışlardandır. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem iki parmak arasını kıyametle nübüvveti arasındaki zaman dilimi olarak göstermesi ve bunun üzerinden 14 asır geçmesi Şam hadislerinin süresini anlamamız için önemlidir. Şu da bilinmelidir ki Bizim yanımızdaki zaman kavramıyla alemlerin Rabbinin yanındaki zaman kavramı farklıdır. Allah Resulü'nün olayların yakınlığıyla ilgili kullandığı ifadelerin hangi zamana göre olduğunu bilmiyoruz. Onlar senden azabın çarçabuk getirilmesini istiyorlar. Allah vaadine kesin olarak muhalefet etmez. Gerçekten senin Rabbinin katında bir gün sizin saymatlı olduklarınızdan bin yıl gibidir. Hac Suresi 47. Ayet bu ve benzeri ayetlerin arka planını bildiğimizde mesele daha iyi anlaşılır. Rabbimiz ayetlerinde kıyametin yaklaştığını ve ansızın kopacağını söylediğinden Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Kamer Suresi 1. Ayet İnsanların hesapları yaklaştı. Oysa onlar gaflet içinde yüz çevirmektedirler. Enbiya Suresi 1. Ayet Müşrikler kıyametin zamanını soruyorlardı. Onlar bu günün ve kendilerinin korkutulduğu azabın bir an önce gelmesini istiyorlardı. Bunun üzerine zikredilen insanın yanındaki bir günün Allah'ın yanındaki bir gün olması üzerinde düşünülmelidir. Mekansal nitelemelerde de buna dahildir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem Şam toprakları diye söz ettiği yer Suriye değildir. Bunun içine Suriye, Ürdün, Filistin, Lübnan ve şu an Türkiye topraklarına dahil olan Güneydoğu'nun bir kısmı da dahildir. Buralar, Birinci Dünya Savaşı'na kadar bir bütünken, sömürge güçleri tarafından parçalara ayrıldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Şam dediğinde bu toprakların tümü kastediliyor. Maalesef şu an bunun zıddına bir algı yayınıyor ve hadislerin Suriye'de yaşanan olaylar hakkında olduğu zannediliyor. Büyük melahimenin, fitenlerin bu topraklarda olacağı kesindir. Lakin bunun sadece Suriye olduğu anlayışı hatalıdır. 6. Ahir zaman hadisleri şer'i hükümleri değiştirmez. Ahir zaman hadisleri Müslümanların sorumluluklarını düşürmez. Asıl olan hadislerde ifade bulan anlamlar değil, şeriatla sabit olmuş anlamlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o dönem insanın anlayacağı şekilde onlara haber vermiş, olayları insanların akıllarının alacağı şekliyle anlatmıştır. Deccal ile ilgili şu hadise ve sahabenin sorusuna dikkat edelim. ''Ey Allah'ın Resulü! O Deccal yeryüzünde ne kadar kalacaktır?'' diye sordular. Allah Resulü 40 gün'' dedi. ''O'nun bir günü sizin bir seneniz gibi.'' İkinci günü bir ayınız gibi, üçüncü günü bir haftanız gibidir. Kalan günleri ise sizin normal günleriniz gibidir.'' buyurdu. Sahabe, bir günü bir yıl gibi olan zamanda bir günlük namaz yeterli midir diye sordular. Allah Resulü, ''Hayır, bir yılın namazını hesaplayın, ona göre kılın.'' buyurdular. Deccal'in bir gününün bir yıl olması muhakkak doğrudur. Çünkü bu Allah Resulü'nün sözüdür. Ancak alışılmış kevni kanunlara aykırı olduğundan bunu anlamayabiliriz. Bu soru cevap faslından anladığımız kıyamet öncesi yaşanan olaylar sabit şer'i hükümlere etki etmez. Bilakis hükümler her şart ve zamanda geçerliliğini korur. Din adına verilmiş sözler, başlanılmış ameller, şer'i ve bireysel sorumluluklar bazı hadisleri vakaya indirgeyerek terk edilmez. Hadisin birebir vakaya indirgenmesi başlı başına bir problem olduğu gibi bunun üzerine amel bina edip şer'i sorumlulukları terk etmek daha büyük bir sorundur. Allah, Yahudi ve Hristiyanların Müslümanlara olan düşmanlığına dikkat çekmiş ve onlara karşı düşmanlık akidesinin gerekleriyle muamele edilmesini istemiştir. Bazı ahir zaman hadislerinde Rumlarla Hristiyan batı Müslümanların sulh yapacağı zikredilmiş ve Yahudilere karşı beraber cihad edileceği haber verilmiştir. Buradan yola çıkarak bazıları Hristiyanlarla dinler arası diyalog diye bir safsata başlatmıştır. Oysa ahir zamanda yaşanacak hadiseler şer'i sorumlulukları yani Hristiyan olup Allah'a çocuk nispet ettikleri sürece onları düşman edinme zorunluluğunu değiştirmez. Bunun nasıl vuku bulacağı, Allah'ın nasıl bu hadiseleri gerçekleştireceği bizler için gaybdır. Bizler bu haberlere teslim olup tasdik etmekle beraber bu hadiselere dayanarak sorumluluklarımızı ve şeriatla sabit olmuş ahkamı terk etmeyiz. 7. İnsanları gevşekliğe sevk edecek hadislerin rivayetinden sakınmalıdır. Özellikle Orta Doğu'da yaşanan hadiseler ahir zaman hadislerinin bir daha gündeme gelmesine neden oldu. Asırlardır farklı dinlere mensup insanların merakını celbetmiş bu konu son yıllarda iyice hissedilir oldu. Bu rivayetlerin özünde var olan dünyanın zulüm ve adaletsizlikle dolacağı, sonra Allah'ın Mehdi ve İsa'yı göndererek bu zulme son vereceği ve yeryüzünün adalet ve hayırla dolacağı birçok insanı gevşekliğe itmiş ve kurtarıcı beklemeye sevk etmiştir. Bir meselenin hak olması onun anlatılması anlamına gelmez. Şayet hak olan mesele anlatıldığında yine hakkın tahakkuk etmesine vesile oluyorsa anlatılmasında sakınca yoktur. Fakat hak olduğunda şüphe olmayan hakikatler insanları batıl bir sonuca sevk ediyorsa bunların anlatılması yanlıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve Muaz bin Cebel radiyallahu anh arasında geçen şu diyaloğa dikkat edelim. Resul Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu bilir misin diye sordu. Muaz, Allah ve Resulü bilir dedi. Peygamber şöyle devam etti. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı ona ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır. Peki bu görevlerini yerine getiren kulların Allah'ın üzerindeki haklarının ne olduğunu bilir misin? Muaz, Allah ve Resulü bilir, dedi. Peygamber, onların Allah üzerindeki hakları Allah'ın onlara azap etmemesidir, buyurdu. Muaz, bununla müjdelensinler diye insanlara haber edeyim mi, diye sorduğunda Allah Resulü, hayır, o zaman bu müjdeye dayanırlar, ameli terk ederler.'' buyurdu. Tevhidin faziletine dair bir mesele elbette haktır. Ancak doğrucağı sonuç şeriatın genel maksadına aykırıdır. Bu sebeple Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlatılmamasını uygun görmüştür. İslam toplumu kurtarıcı bekleyerek ömür geçiremez. Her zaman ve mekanda herkes kendi sorumluluklarını yerine getirerek zulme karşı koyar. Allah'ın değişmez kanunlarından biri de şu ayeti-kerimede ifadesini bulan hakikattir. Bir topluluk kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Rad Suresi 11. ayet. Kıyametin yaklaştığını, insanların hesaba çekileceğini bildiren naslar varid olunca müşriklerin alay kasıtlı sorularının yanı sıra Müslümanlardan bazıları da kıyameti sormaya başladılar. Allah Resulü'nün onlara verdiği cevap bu nasların insanları gevşekliğe din, amele sevk etmesi gerektiğini gösterir mahiyetteydi. Enes radıyallahu an anlatıyor. Medine dışında çölde yaşayan birisi peygambere geldi ve ''Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacaktır?'' diye sordu. Resulullah ''Hay yazık sana, sen kıyamet için ne hazırladın?'' diye sordu. Ahir zaman hadisleriyle meşgul olmak, sürekli bunları yorumlayıp vakaya indirgemek olumsuz birçok sonuç doğurmuştur. Bunların başında insanların bozulan vakayı düzeltmeyi terk edip kurtarıcı beklemeye başlamasıdır. Bundan dolayı ilim adamlarının bu hadisleri sürekli meclislerde dinlendirmekten kaçınmaları gerekir. Sonuç olarak fiten, melahim hadislerine yaklaşırken belli bir usul izlenmesi zaruridir. Aksi halde akıbeti hayırlı olmayan neticeler ortaya çıkacaktır. Bunları maddeler halinde yazımızda zikrettik. Ayrıca yapılan bir takım isabetsiz yorumlar Allah Resulü'nün hadislerine güveni sarsacak, sünnet düşmanlarına dayanak oluşturacaktır. Bu ve benzeri sakıncalardan sakınmak için Kur'an ve sünnet ışığında bu hadislere nasıl yaklaşılması gerektiğine dair bazı maddeleri kardeşlerimizle paylaştık. Rabbimizden temennimiz her konuda bizleri kendi katından bir nurla aydınlatması ve basiretli kılmasıdır. Bu yazı Temhit dergisinin 34. sayısında yayınlanmıştır.